Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bugünkü yaşadığımız hayatımızda, Müslümanlar olarak etrafımızda dönen dünya, ve karşılaştığımız olaylar tam anlamıyla bizi bir kaos içinde veya aklı karışıklık denebilecek bir sıkıntı içerisinde yaşatmaktadır Evet Rabbimiz böyle bir takdir buyurduysa bizim için her şey Allah'ın kaderine göre olup bitiyor diyeceğimiz yok. Ayrı meseleler ama ortada bir gerçek var. Bugün alimlerinden avamına kadar, siyasetle uğraşanından, tarlasında ziraatle uğraşanına kadar bütün dünya Müslümanları Mekke'de yaşayanı da, Yemen'de yaşayanı da, İstanbul'da yaşayanı da bir kaos içerisindedir yarın, İslam'ın yarını hakkında bir sıkıntı hissetmektedir. Bunu inkar edemeyiz. Böyle bir vakıa var. Bu vakıayı kaldırıp olmasın böyle diyebileceğimiz kadar da e, basit değil. Ne yazık ki çok büyük bir facia yaşıyoruz. Doğrusu Müslüman'ın aklı karışık. Müslüman'ın aklı karışık olduğu için e, bu karışıklık da en alt tabakadan en üst tabakaya kadar İslami kavram olarak herkesin e, karşılaştığı bir sorun olduğu için İslam namına bir şey yapmak isteyenler bile bir araya gelip işte ne yapalım nasıl çözelim bunu dediklerinde çok rahat e, sonuç alabilecek çalışma yapamıyorlar. Bu kafa karışıklığı işlerimizin de karışma nedeni oluyor. Müslümanların aklı karışık, aklı Müslümana yetmiyormuş gibi bir sonuç var elimizde. Bugün Müslümanlar olarak yarının projelerini yapmak bir kenara, bugün canımızı nasıl kurtarırız diye büyük, büyük bir endişe taşıdığımızı da itiraf edelim en azından bunu itiraf edelim diyorum bugün ümmeti Muhammed olarak biz bir mazeret dosyası götüremeyiz Allah'a biz müslümanız Rabbimiz bize namaz kıl buyurdu mu ayakta kılamıyorsam oturarak kılacaktım oturarak kılamıyorsam yatarak kılacaktım çünkü bana namaz kıl diyen Allah benden ölmediğim sürece, nefes aldığım sürece namaz konusunda taviz kabul etmeyeceğini söylüyor. Ancak şuurunu kaybederse, ölürse, e, deli durumuna geçerse namazdan muafiyet olur. İslami hayatta böyle bir şey, Müslümanca yaşamakta böyle bir şey. Yok olmuyordu yerine ayakta yapamıyorsan oturarak yap, oturarak yapamıyorsan yatarak yap diye benzetebileceğimiz bir sonuç var. Ümmeti Muhammed bugün siyasette ve diğer eğitimde hangi alanda bakarsak bakalım bunu almış olabilir ama mazereti oturma hakkı verecek bir mazeret değildir hiçbir zaman. Evet halifesini tayin edecek halife ile beraber haç yapacak, siyasetini üretecek, ekonomisini oluşturacak bir düzeyde olmayabilir. E bunun derdiyle sabahlar Müslümanlar. Ama gel gör ki, e, biz bugün İslam adına, e, bir şey yapmak durumunda olan önderlerimiz, modern deyimiyle aydın kesim, başta olmak üzere, ümmeti Muhammed'in önünde duranlar, e, parayla, akılla, eylemle yapılacak işleri yapmak durumunda olanlar, sadece kötülükleri dada ederek eskilerin deyimiyle, yani kötülüklerin neler olduğunu sayarak vakit geçirmekle Allah için bir iş yapmış olunmaz. Yani 40 kere her gün herkes çok kötü durum var, çok kötü durum var diyerek Allah'ın razı olacağı bir iş yapamazlar ki. Çok kötü durum olduğunu herkes biliyor, yapıp yapamayacağımız şeylerin, üzerinde samimiyetimizi ispat etmemiz lazım. Burada e, Müslümanlar olarak bu akıl karışıklığımızı üç kalemde gerekçelendirmek istiyorum. Yani ondan sonra da inşallah ayrıntılarına gireceğiz. Yani Müslümanların neden aklı karışık? Dinlerinden şüphesi var mı? Yok elhamdülillah. Dinimizden şüphemiz yok. Yani bu din yeterli değil bizim için. Yahut Kur'an'ımız yanlış söyledi. Böyle bir iddia yok. Elhamdülillah hala yok. Böyle bir iddia yani İslamiyet büyük. İslamiyet yeterli. Dünya ve ahiret saharetimizi getirecek. Buna imanımız var. Fakat eyleme dönüştürürken gerçekten e, sanki İslam'ın büyüklüğünden bir şüphe varmış dedirtecek kadar sıkıntı da var. Bu da büyük bir hakikat. Burada Birinci neden kardeşlerim son 100 senesi Müslümanların rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük olayları yaşamış bir yüzyıldır. Ee, bir defa yani 19. yüzyılın e, sonundan itibaren coğrafyası işgal edilmiş. Ezher, başta olmak üzere ilim merkezleri tarımar edilmiş. Türkiye gibi hilafetin merkezi olan bir yer ezan ve Kur'an alfabesine düşmanlığın merkezi haline getirilmiş. Kadınların kılık kıyafetleri başta olmak üzere varlıkları Müslümanlığın dışına kaydırılacak projeler kullanılmış. Müslümanların ekonomileri ellerinde olmayacak bir büyük saldırıya uğramışlar. Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri domatesten, evlerinin altındaki madenlere kadar, bahçesinde, tarlasında çıkan madene kadar, hiçbir şeyin sahibi olmayan bir nesil. Bu bir asırdan fazla bir zamandır. Müslümanlara kerhen yaşatılan bu hayatın, bir asır sonra oluşturduğu e, kompleks diyebileceğimiz, düşüklük kompleksi diyebileceğimiz bir tablo var ortada. Nedir bu tablo? Biz demeye çekiniyoruz. Müslümanlar, ümmet biz diyemiyor. Biz diye kendisini güçlü, Allah'ın gücünü kaslarında hisseden, bir ümmet olarak biz ümmeti Muhammed diyemiyoruz dedirtmiyorlar demiyorum çünkü ilk günden beri dedirtmemek için uğraşmışlardı zaten küfür ilk gününden beri biz sözcüğünü kullandırmamaya çalıştı ama ashab-ı dediler Allah onlardan razı olsun daha sonraki nesiller biz dediler biz varız Ümmeti Muhammed olarak biz varız. Şimdi bir numaralı sorunumuz bizim. Biz diye bir sözcüğü kullanmaya cesaret edemeyeceğimiz kadar çok karanlık tabloların, sahnelerin başımıza gelmiş olmasıdır. İkinci noktamız, bugün e, Müslümanların ekonomik, siyasi, ve askeri potansiyeliyle artı Müslümanların bir arada birleşik pozisyonda olma durumlarıyla Müslümanların karşısında Ümmeti Muhammed'in karşısında duran kafir güruhunun siyasi, askeri, ekonomik ve artı bir arada olma gücü Müslümanların bir arada olması ve kafirlerin bir arada olmasının pratiği siyasi, askeri ve ekonomik güç olarak karşılaştırıldığında adeta bir devle, bir cücenin karşılaştırılması gibi bir sahne önümüzde duruyor. Yani Müslümanlar bugün e, bu saydığım dört farklı açıdan bakıldığında büyük bir, global saldırının altında, köşe bucak dağılmış, birkaç kişilik birliktelik gibi görünüyorlar. Bu da, İslam adına proje üretelim, Allah'ın razı olacağı, işler yapalım diye, ortaya çıkan insanlar için, binlerce acaba oluşturuyor. Binlerce kere acaba, ama olur mu, yapabilir miyiz? Elbette burada, Müslümanlar olarak hani Allah'a tevekkülümüz diye bir soru soracağız. Hani Allah bize yardım edecekti diye soracağız. Ama e biz ke kendi içimizde de Allahü Teala'ya imanımız gereği gibi hak etmiş bir iman mıdır? Bu yardımı hak ediyor muyuz biz diye de endişelerimiz var. Yani büyük bir kaosun ortasında imanımız var elhamdülillah ama bu imanın Pratikliğe dönüşünde, pratik oluşunda sıkıntılar ne yazık ki yaşıyoruz. Bir üçüncü sorunda neyi konuşuyorum? Bugün Müslümanın aklı karışık, aklı karışık Müslümanlar olarak toplum olarak da aklımız karışık zaten. Yani sadece bir e, üç kişinin beş kişinin aklı karışık, aklı karışıklardan oluşmuş bir toplum gibi. Toplum yukarıdan bakıldığında da aklı karışmış, beyin fonksiyonları tam icra e, olmayan bir e, toplum gibi görünüyoruz burada çok önemli bir başlık inşallah e, dersimizin devamında bu üçüncü maddeyi çözmeye çalışacağız çünkü birinci ve ikinci madde herhalde e, hep böyle olduğunu bildiğimiz için tartışmayı gerektiren bir madde değil neyin acil neyin de uzun vadede yapılması gerektiği konusunda bir söz birliği sağlanamıyor ümmet arasında. Kimine göre herkesin acilen tesbihi eline alıp, meleklerin dikkatini çekecek şekilde oturup tesbih yapıp kalp dünyamızı temizlememiz lazım. Bir başkasına göre bu acil değil, bunu akşam evde de yaparız biz. Oturup Müslümanlar olarak hepimiz çocuklarımızı e, siyaset ilmine hazırlamamız lazım. Bir başkasına göre paramız olmadığı için bu işler böyle oluyor. Hepimizin çok zengin olması lazım. Bir başkası ya bunların hiçbiri olmaz canım. Niye bizi böyle yoruyorsunuz? Kazma, kürek, silah neyimiz varsa alalım. Hepimiz kafirlerin üzerine saldıralım. Bir kısmı da böyle düşünüyor. Bunu epey örnekle çoğaltmamız mümkün ama e, Müslümanların ben ne dersem o olacak ben sizin emirinizim halifenizim diye bir başı olmadığı için herkes kendisini sanki baş yerine koyup düşündüğü aklına gelen şeyi de öncelikle yapılması gereken bir konu olarak görüyor o kadar ki mesela e, sabah namazı konusu cuma namazı konusu yani oruç konusu Bunlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin çok rahat bileceği bir gerçek İslam'ın öncelikli konuları. Mesela insanlar namaz kılıp kılmadığına bakmadan İslam'ın geleceğini teminat altına alacağı projeler yapıyorlar. Kendisi namaz kılmıyor, vakit bulamıyor namaz kılmaya, niye kılamıyorsun diye soruşturduğunda İslami çalışma yapıyor. Gelecek nesilleri yetiştiriyor, kendisini de cehenneme yetiştiriyor. Çünkü sabah namazı kılmıyor. Öğle namazı kılmaya vakit bulamamış. Belki günlerde sabah namazına kalkamamış, ciddi bir İslami çalışma yapıyor çünkü. Bir, e, kaosun en bariz bir şekilde izlenebileceği alan bu. Allah için önce ne yapmamız gerektiği konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bazı Müslümanlar da, bunu aslına çevirelim diyorlar. Nasıl çevirelim? E, Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin peygamberliğini esas alalım. E, Kur'an-ı Kerim'in indiği yıllara dönelim. Mekke'de neler, neler yapıldıysa öyle başlayalım. Mesela çok basit bir örnektir belki. Çok böyle keskin, radikal denen tarzda İslami çalışma yapacak olanlar Kur'an-ı Kerim'i nüzul sirasına göre. Surelerin iniş sırasına göre e, ders yaparak çalışma yapıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Yani nuzul sırasına göre okursak Kur'an-ı Kerim'i, e, ders yaparsak asabigram gibi kendimizi yetiştirmiş oluruz. Bu akla uygun gibi görünür. Realiteye uygun değil bu. Yani böyle bir şey yok. Neden? Asabigram'ın büyük bölümü 20. yıldan sonra Müslüman oldular. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamına yakını indikten sonra Müslüman oldular. Nüzul sırası falan görmediler. Maide suresi indikten sonra Müslüman oldular. Ve çok iyi de Müslüman oldular. Ee, Ümmeti Muhammed Kur'an-ı Kerim'e bir sıra vermiş. Fatiha 1, Bakara 2 diye devam etmiş. Yani bu o sıralamayla da 1350 sene Ümmeti Muhammed çok başarılı bir İslam hayatı yaşamış. E şimdi modern çağda e, biz Kur'an-ı Kerim'i başka türlü dizerek bir başarı elde demeyiz ki, zevklerimiz ve dinimizin gerekleri üzerinde bir sıralama yapsak çok daha kolay olurdu bu. Kur'an'ın sırasıyla oynayacak, surelerin dizilişiyle oynayacak yerde keyfimizle oynasaydık daha çabuk sonuç alabilirdik diye de bir cevabımız var ama meselemiz bizim Kur'an-ı Kerim'in e, nuzul sırasına göre okurup okunmaması meselesi değil. Özet olarak, bugün aklı karışık bir nesiliz biz. Umutsuzluk ve heyecanımız açısından aklı karışık diyoruz. Yoksa elhamdülillah iman karışıklığı yok. Allah'a hamdolsun ya da öyle görüyoruz şu anda. Henüz öyle görüyoruz. Bunun belli başlı nedenleri var. Yüz senedir bütün dünya çapında büyük bir zulüm, baskı ve imha edilme planlarının uygulandığı bir ümmetiz. Bunun karşılığında da biz önce nereden başlayalım sorusuna bir türlü herkesin ittifak ettiği bir cevap bulamıyoruz. Şimdi biz kendimize dönüyoruz. Burada kardeşlerim her şeyden önce biz bu karışıklık ortasında bütün Müslümanların tarumar olduğunu var kabul edelim. İmanım, Rabbime teslimiyetim cenneti, cehennemi, bilişim ve teslim oluşum gibi, imanımı köklü, köklü tutacak meseleler üzerinde ben sağlamsam eğer, ve yarın bu şekilde, <gülüyor> bu sağlamlıkla ölsem, Rabbime gidişimde bir sorun var mı benim? Ben münferit kimliğimle bir kişi olarak, Rabbimin benden istediği her şeyi yapıyor olduktan sonra, dünya Müslümanlarının da ayakta durması için üzerime düşen kadar, aklımla, elimle, paramla üzerime düşen kadar da çalıştıktan sonra benim ahiretim açısından bir sıkıntı yok ki. Bunun en büyük örneği Yasir radıyallahu anh'dır. Sümeyye radıyallahu anhadır. İslam'ın Darül Erkam'da gizlendiği, çıkıp Kabe'nin etrafında Müslümanların namaz kılamadığı, bir zamanında şehit oldu gittiler. Siz İslam'ın devletini, Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'yi fethedişini görmediniz diye, allah Teala onlara bir sitem mi etti? Onlar kazandı gittiler. Medine'deki münafıklar da İslam'ın devletini gördüler. İslam'ın peygamberinin arkasında Aleyhissalatu vesselam sabah namazı kıldılar bazen. Göstermelik olarak da bir sepet hurma doldurup sadaka olarak getirip verdiler. Peygamber Aleyhisselam'ın ordusuna destek verdiler. Cehenneminde dibine gittiler ama. Demek ki mesele İslam'ın devletinde yaşamak meselesi değil ki. İslam'ın devletini yüreğine getirmek meselesidir. İslam yürekleri devletleştirmek istiyor. İslam çiçeği herkesin yüreğinde açsın istiyor. Biz elbette beşeri takat olarak ya da beşeri arzu olarak İslam hem yüreğimizde açsın hem de sokaklarımızda açsın. Hem devlet olsun hem cami olsun hem evimizde olsun hem ticaretimizde olsun istiyoruz. Bunu istememizde de Hiçbir sıkıntı yok. Böyle de olmalı. Ama, kurtaran hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mescidinde, onunla beraber, tamam Muhammed, diye kaba kaba konuşan, münafıklar cehenneme gittiler. Peygamber aleyhisselamın, mescitte namaz kıldırdığını, bir defalığına görmeyen, Sümeyye de cennete gitti. Neden? Çünkü Sümeyye'nin yüreğinde, Resulullah'ın devleti vardı zaten. Ama, o münafığın yüreğinde hiçbir zaman Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak yerleşmemişti. Evimiz, evlerimiz kadar, iş yerlerimiz, iş yerlerimiz kadar, sokaklarımız, sokaklarımız kadar, vakıflarımız, vakıflarımız kadar, yüreklerimiz, Allah mefhumunu içine sindirdiği zaman, dünyanın ne olduğu bizim için çok önemli değil. Burada bu <gülüyor> Hepimizin çok iyi bildiği çok iyi bildiği bir hadisi şerifi beraberce tahlil tahlil edelim istiyorum arkadaşlar. Çok iyi bildiğimiz bir hadis defalarca dinlemişizdir ama başka bir zaviyeden bu hadis-i şerife bakmak istiyorum. Bukhari'de 6943. hadisi şerif. 6943. hadis şerif İmam Buhari'nin sahihinde. Habab ibni Eret Ashab-ı kiramın ilk Müslümanlarından e, bilal Habeşi'nin işkence gördüğü dönemdeki işkence arkadaşlarından, işkence gören arkadaşlarından, e, Ashab-ı kiramın Mustazaf kadrosundan, zayıf tabakasından, e, zenginlik ve adamı olmak açısından, Bilal de Mustazaf'lardandı, neden? Kimsesi yoktu Mekke'de. Ebu Bekir onu sahipleninceye kadar radıyallahu anhum cemiyan. Kimsesi yok. Zavallıydı. Kabbab da onlardan birisiydi. Çok iyi bildiğimiz hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gittiğini söylüyor Biler. O işkenceli, kırbaçlı yıllarda diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin dibinde bürdesine yani cübbesine sarılmış bir vaziyette Kabe'nin dibinde oturuyordu. Gittim dedim ki Ya Resulallah bizim için Allah'a dua etmeyecek misin? Allah bize yardım etsin artık. Ela la testansıru lene. Ya Resulallah bize yardım duası yapmayacak mısın? Dedim diyor. Bu bildiğimiz bir olay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona ne cevap veriyor? Buyuruyor ki, şimdi, ne Habbab gelmiş, ne demiş, çok dikkatli dinliyoruz burayı arkadaşlar. Bugüne biz ders çıkaracağız. Bukhari'nin rivayet ettiği bu hadis-i şeriften. Habbab İbni Erad, bilal Habeşi gibi işkence çekenlerden. Tam anlamıyla işkence çekmiş. Hatta, e, Habbab İbni, Evet, radıyallahu anh fetihten sonraki yıllarda yani bu konuşmanın olduğundan 20 sene sonra radıyallahu anh sırtını açmış da millete göstermiş bakın demiş. Kızgın ateşte kızartılmış demirlerle dağlanmış derisi. O yara 20 sene sonra bile iyileşmemiş. Sırtında 20 sene sonraki yaralarını ashab-ı kirama göstermiş. Böyle birisi, o işkenceler, yani ateşte kızartılmış demir, sırtına batırılmış, işkence olsun diye. Bu da gidiyor, اَلَا تَسْتَنْصُرُ لَنَا يَا رَسُولَ diyor. Bize Allah'tan yardım istemeyecek misin? Bunun için dua yapmayacak mısın? Soru soruyor. Bu soruya, Aleyhissalatu vesselam'ın verdiği cevabı dikkat edelim. Ne buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi dikkat et. Dua etmeyecek misin diyor. Cevaba bakıyoruz. Sizden önce ki ümmetlerde adamı alırlar. Yere kazdıkları bir çukura koyarlardı. Sonra da o adam çukurda üzerinde büyük bir destere getirir Başından aşağı adamı ikiye, ile ikiye bölerlerdi destereyle. Adamı alırlar, demir taraklardan geçirirlerdi. Tırmık diyelim biz buna. Tırmığı adamın üzerinden geçiriyorlar. Yani destereyle ikiye bölüyorlar, başka bir adamı da alıyorlar, tırmıkla beşe ona bölüyorlar adamı. Ve adamın, Derisiyle gemiyi bile parçalanır, eti parçalanırdı. Ama onlar, Buna rağmen dinlerinden taviz vermezlerdi. Hadise devam etmeden önce, Tekrar yukarı dönüyoruz. Bukhari'de 6.943. hadisi şerif. Habbab ibn Eret, Radıyallahu anh, Bilal'in işkence arkadaşlarından, sırtındaki yaralar ölürken bile sırtındaydı. Allah ondan razı olsun. O yaralarla Rabbine gitti. O işkenceden kaynaklanan yaralarla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin duvarına yaslanmış, oturuyordu. Üstünde de cübbesi vardı. Gittim yanına dedim ki, Ya Resulallah, o yaralar, bereler üstünde ya, işkence yaraları, Allah'a dua etmeyecek misin bize yardım etsin Allah dedim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarana bakayım kim vurdu sana merak etmeyin melekler gelecek böyle bir cevap vermiyor ne buyuruyor sizden öncekileri yere yatırırlardı çukura bu koyarlardı destereyle ikiye bölerlerdi adamı tırmıkla parçalarlardı Tırmıkla adamın eti, derisi soyulurdu da, hiçbiri dininden taviz vermezdi. Devam ediyor aleyhisselam efendimiz. Vallahi, yemin ederek buyuruyor sonra, vallahi Allah bu işi tamamlayacaktır. Sanadan Hadramaut'a kadar, yani Yemen'de bir şehirden başka bir şehri örnek veriyor, ormanlık böyle vahşi hayvanların yaşadığı bir yer e, terör diyelim olan bir yer San'a'dan Hadramaut'a kadar İslam'ın sancağı altında olduğu için bir insan tek başına yürüyecek de koyunlarımı kurt kapar mı diye bir endişeden başka hiçbir endişesi olmayacak bu kadar güven ve huzur olacak bu dünyada, <gülüyor> ama siz çok acele ediyorsunuz, ama siz, çok acele ediyorsunuz, hadisi şerifi tekrar etmeyeyim, hadis anlaşıldı, Habbab ibn Eret, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki bir konuşma bu, Habbab, İşkenceye karşı Allah'a dua et bize yardım etsin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap veriyor? Sizden öncekiler böyle acele etmezlerdi bu işte diyor. Allah bu işi tamamlayacak. Bu iş buyurduğu hangi iş? Din. Tamamlayacak. Ama siz acele ediyorsunuz. Şimdi, burada, karşımıza çıkan Habbab hadisinde, Bukhari'nin rivayet ettiği bu hadiste, bugünü anlamakımız gerekiyor. Bugün bunu anlamazsak biz eğer, bu Habbab hadisindeki bu sırrı çözemezsek, kafa karışıklığımız da çözülmemiş olacak, imanımız da tartışılır bir iman mıdır diye, sorunlu olarak kalacak. Tevekkülünden, güçlülüğünden, yani güçlü bir iman olmasından, dayanıklılığından, ve ashab-ı kiramla kıyas edildiğinden, farklı açılardan bakıldığında, böyle mi iman olur? Bu mudur iman denen şey? Dedirten, bir imanımız olacak maazallah. Şimdi bu olayı, habab hadisi olayını, derleyelim. Bir, burada, Habbab ne istiyor? Çok basit. Diyor ki, Ya Resulallah bize yardım etmeyecek misin? Cevap ne? Çok dikkat edin kardeşlerim. Hababı tekrar tekrar konuşuyorum, şefaatine nail oluruz kıyamet günü diye inşallah. Ama, yani Habbab deyince, işte bir iki tokat yemiş Ebu Cehil'den filan anlamayalım. Ölürken üzerinde o yaralar duruyordu 20 sene sonra. Hatta sahabeden başkaları, kendilerini ona kıyas edip, ne mutlu Habbab damgalarla gitti Rabbine diyorlar. Yani üzerinde izler vardı, biz çok keyifli öleceğiz herhalde diye korkmuşlar. Yani Habbab böyle birisi. İstediği şey de dine aykırı değil. Hatalı bir şey istemiyor. Peygamber aleyhisselamdan dua et, Allah bize yardım etsin diyor. Bundan daha tabii, bundan daha takva, bundan daha gerçekçi bir şey olmaz ki. Müslüman, kırbaç yemiş ateş gibi demirler sırtında iz yapmış o da Resulullah'a sığınmış yardım et bize diyor ama Peygamber aleyhissalatu vesselam iki vurgulama yapıyor bir önceki ümmetlerle karşılaştırma yapıyor bu karşılaştırmada da, Habab'ın pozisyonunu, aceleye getirme olarak yorumluyor. İki, o sahnede, tamam Allah'ım yardım et Habab'a demiyor, dua bize diyen ümmetinden bir delikanlıya, tamam, Ya Rabbi bu kuluna merhamet et demiyor, gerçeği hatırlatıyor ne o gerçek sanadan Khadra mevte kadar kurttan başka kimseden korkmadan bu ümmet dolaşacak diyor burada durmamız gerekiyor şimdi çok önemli değil e, ilim açısından ama hikmet-i ilahi ben şöyle bir tasvir yapayım geçiyor içimden Kabe'nin duvarına yaslanmış peygamber aleyhissalatü vesselam yardım et ya Resulallah çok yara var vurdular kırdılar beni diyen bir mümine asırlar sonrasının zaferinden haber veriyor. Kabe'nin duvarına yaslanmış üzerinde cübbesi heybetiyle şu yaralarıma bak Vurdular kırdılar beni ya Resulullah diyor. Geçmişle değerlendiriyor onu. Geçmiştekiler parça parça olurdu da dinlerinden dönmezlerdi diyor. Asırlar sonraki zaferi de önüne koyuyor. Bundan Habbab Ümmeti Muhammed'in delikanlısı. Allah ondan razı olsun. Ashab-ı kiramın şerefli büyüklerinden birisi. İslam'ın örneği acil değerlendirme, acil yardım arayan birisi durumunda orada, dönüyoruz Peygamber aleyhisselama bakıyoruz, acil yardım isteğini tarihin derinliklerine götürüyor, tarihin geleceğinde bir gün vaat ediyor. Habbab, Ümmeti Muhammed'in ilklerinden aleyhissalatü vesselam, e Kur'an bize diyor ki bu dünya hayatı bu döngü üzerinden gidecek diyor. Böyle dönecek bu dünya diyor. Bugün, Kur'an medresesinde yetiştirdiğimiz talebelerimiz, böyle bir vakıf çalışmasında yetiştirdiğimiz gençlerimiz, İslami ders yapacağız diye bir evde oturan hanım kardeşlerimiz, bir hoca efendi tefsir dersi yapıyorum diye önüne oturttuğu Müslümanlarla bulunduğu pozisyon, bizim için Hayri Kadir gecesinde büyük dualar yapalım diye anlaşılıyor, böyle uyguluyoruz ama Habbab İbni Eret radıyallahu anh ile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki konuşmada bakıyoruz ki pozisyon tarihin derinliklerinden asırlar sonrasına götürülüyor. Efendimiz bir kolunu açıp asırlar önce tırmıklarla eti parçalanan Müslümanları gösteriyor. Öbür eliyle de asırlar sonra Yemen gibi bir çölde bile bir ormanlık arazide bile, Allah'ın kulu mümin, hiçbir insandan korkmadan, sadece kurt koyunu kapabilir, diye bir endişe taşıyarak, dolaşacak kadar, güvenli bir ortam oluşacağından söz ediyor. Ama Habbaba, o gün için bir şey vaat etmiyor. İncelik burada zaten. Bu hadisi şerifi, belki on defa duymuşuzdur. Ama hep, Habbab ibn Eret neler çekmiş Allah dostu hem sahaba neler çekmiş o noktada kalıyoruz. Neler çekmiş doğru. Bukhari bunu başka kaynaklarda da var ben Bukhari'den aldım sadece. Evet neler çekmiş burada anlaşılıyor. Ama kuldu kulluğunun gereğini çekti. Kuluz aynı mantık bizim için de geçerli. Olmadıkça Habbab ne ki? Niye biz örnek aldık bu sahabiyi o zaman? Radıyallahu anh. Hadi Habbab, bir Müslüman olarak daya yiyince, kızgın demirler sırtında dağılanınca, can avriyle peygambere koştu. Aleyhissalatu vesselam. Peki, Peygamber aleyhisselam ne yaptı? Gerçekle yüzleştirdi onu. Sen acele ediyorsun dedi. Üstelik de sen buyurmuyor siz diyor. Kabbab orada bir kişi ama önündekilerde kim bilir orada toplansa siz acele ediyorsunuz buyuruyor. Siz acele ediyorsunuz. Eski ümmetler böyle değildi. Taviz vermediler. Şimdiki zamanı bırakın siz gelecekte zafer göreceksiniz. Burada Kabbab <gülüyor> radıyallahu anh Bizim için muhteşem bir örnek. Ama, bu örnekten çıkan ders çok daha muhteşem. Onun için medresede, Kur'an hafızı olarak yetişen talebelerimiz, artık, Adem aleyhisselamdan başlayan bir takvim kullanmalıdırlar. Hicri veya miladi, 360 günlük bir takvim kullanmamalıdır. Birinci günü bir Ocak bir Muharrem neyse hangi takvimi kullanırsa Adem'le başlamalı. Müminin kafasındaki takvim son La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen adama kadar devam etmeli. O zaman bu takvimde kaç senedir biz işkence çekiyoruz sorusunun cevabını bulmalı. Eğer takvimler 365 gün olursa o zaman 5 yıldır ben Kur'an okuyorum hafız oldum ya olmuyor bitmiyor bu iş diyecek. 7 senedir şu eziyeti çekiyoruz diyecek. Peygamber Aleyhisselam efendimizse Hababa büyük bir takvim üzerinden cevap veriyor. 2 verdiği cevabın ikincisi Habab Dua istiyor. Ya Resulallah dua et diyor. baba Allah'ı hatırlatıyor. Din Allah'ın. Allah tamamlayacak bu işi. Benden ne istiyorsun? Wallahi <gülüyor> le yutimmenne hazel emr. Bu iş tamam olacak. Yemin olsun tamam olacak bu iş böyle. Burada küçük bir dipnot açalım. Korkarım yanlış anlaşılır maazallah. Ee, bu Müslümanın dara düşünce dua etmesinin caiz olmadığı gibi bir sonuca götürmüyor bizi. Elbette mümin Rabbine dua edecek. Keyfi yerindeyken de dua edecek. Keyfi yerinde değil meşakkat çekerken de dua edecek. Nitekim Bu bilgi bize Devamında ulaşmıyor Burada bitiyor hadis-i şerif Belki de Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Oturup kababla dakikalarca dua etmiştir belki de Çünkü başka yerlerde dua ettiğini görüyoruz Efendimiz Mesela Bizzat kendisi aleyhissalatu vesselam Efendimiz Bedir gazvesine başlamadan önce sabaha kadar dua ediyor Yani mesele burada Duaya gerek var gerek yok meselesi değil. Daralan habbaba ufku açıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dua edecek ama duadan önce habbabı hazırlıyor. Bugün biz ne dedik? Aklı karışık bir nesil olduk dedik. Bu aklı karışıklığımız neredeyse tevekkül imanımızı sarsacak maazallah. Maazallah. Neredeyse ahirete iman kadere imanımızı tartışacağız ki Bu da ikinci bir dipnot olsun Yani çok İslami derdi olduğu şeklinde ortaya çıkanların kimileri de Bu işi çözebilmek için kadere inandık diye bunlar başımıza geldi demeye başladılar Bu nedir? İnsan başkasına kızıp kendi çocuğunu dövmesi gibi bir şey bu Kafire kızıp Kadere imana yok der mi bir insan? Kadere inanıldığı için bu tembellikler öp oluyor, bu, bunlar başımıza geliyor der mi insan? İntihar etmek gibi bir şey bu. Bir tür intihar yani bu yap, yapılan o zaman. Bunun için bu akıl karışıklığımızın önce düzelmesi lazım. Bu Bu asrın raporunu başımıza gelenleri en az 150 senedir çektiklerimizi ve geleceğimizi karanlık görme sıkıntımızı mütalaa ederken, diyoruz ki, Habbab olayı bizim için çok ciddi bir ders. Zira Habbab bir kişi. Ama Habbab'ı bugünkü ümmet anladın mı? Ümmet tam Habbab gibi şu anda. Orta Doğu Habbabın bir türü. Her tarafı yara bere içerisinde. Yani Habbab insan ama, Ümmette bir insanlar topluluğu olduğuna göre, Ümmetin şu anda, Belki de Habbab'tan daha fazla, Habbab'taki, e, Yani yara, bere oranı, Yüzde 10'u yaralıydı vücudunun diyelim. E, belki de ümmetin şu anda yüzde 40'ı yara hep. Ağır yara hem de. bu Üstelik Habbab'ın şehadetle önü açıktı yani. Şehit olsaydı, Yasir radıyallahu anh kim? O da Rabbine tertemiz gidecekti. Yine öyle gitti elhamdülillah ama, şu anda ümmetin imanı riskli bir noktada durduğu için, Habbab'tan da daha kötüyüz biz şu anda. Habbab'ın aklı karıştı. Biz yardım etsin Allah. Niye etmiyor Rabbimiz bize yardım gibi? Sorular sordu Peygamber aleyhisselam'a, ricada bulundu. Aynı şey, bugün Müslümanlar olarak bizim için de geçerli, o zaman biz, medresedeki eğitimimizden, aile sohbetlerimize kadar İslam dinini bizim Müslümanlığımızı ümmetimizi ümmetimizin geleceğini tefekkür edeceksek eğer bu tefekkürümüzü bu hadisi şerifin mantığı üzerinden kullanmamız lazım tarihimiz mesela 20 senelik olmamalı tarihimiz Adem Aleyhisselam'dan başlamalı Zira Nuh Aleyhisselam benim peygamberim. La nüferruku beyni ahadim bir rusulih demiyor muyuz biz? O zaman Müslüman çocuk yetiştirirken, sadece Siret-i Bedir gazvesini ve benzeri eğitim malzemesi olarak kullandığımız Uhud gazvesi, onu öğretip bıraktığımız zaman bir peygamber eğitimi vermiş olmuyoruz ki. Hem Nuh Aleyhisselam'da benim peygamberim diyeceğim. Öte yandan da, Nuh Aleyhisselam'ın, Tufan olayını, O dönemin insanların sorunu olarak göreceğim. Hayır, benim tarihimin bir parçası o. İnsanlık, Nuh Aleyhisselam gibi bir peygamber gördü. Tufan gördü, Yeryüzü suyla doldu. Bu benimle ilgili bir olay. Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi, Benim, Benim, Peygamberimin mücadelesinin bir önceki versiyonu, Musa Aleyhisselam'ın karakteri bozuk kavmiyle yaptığı mücadelesi, e benim bir peygamberimin mücadelesi, mesela çok dikkatimizi çekmesi lazım, e on muharrem oruç tutulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicat buyurduğunda, Yahudiler vardı Medine'de, onlar on muharremi oruç tutuyorlarmış ashab dediler ki Ya Resulallah e, bu Yahudiler güya Musa Aleyhisselam'ın günü diye çünkü o Muharrem Firavun'un denizde boğulduğu gündür. O, o günü şükürle geçirmiş olmak için Musa Aleyhisselam oruç tuttu. Yahudiler de bunu devam ettiriyorlardı dindar olanları. Bu Efendimiz'e söylenince buyurdu ki Musa'nın Bizimle bağı onlarınkinden güçlüdür. Biz iki gün tutalım onlara. Terslik olsun. Biz iki gün tutalım. Asıl Musa'nın e, zaferini kutlaması gereken biziz anlamında. E bugün ümmet olarak biz e, sadece kendi başımızda gelen yani yüz senelik olayları düşünürsek bu ümmetin 3-4 bin sene önce de olsa Firavun'u denizde boğmuş bir ümmet olduğunu, allah Teala'nın kafirleri suda boğduğunu, müminleri yol olmuş su üzerinde yürüttüğünü, niye kendimize ait bir olay olarak görmeyelim? Sabırda bunu görmek zorundayız. Aile şartlarında görmek zorundayız. Hicrette Görmek zorundayız. Fedakarlıkta İsmail İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kesmeye cesaretinde görmek zorundayız. <gülüyor> Müşriklerin neler yapabileceğini, nasıl zalim olabileceklerini e, ashab uktutta görmeliz ve <gülüyor> sema izatil buruşta Allah Teala niye Kur'an'da bunu bize anlatıyor? Eğer biz aklımızı bin sene öncesini iki bin sene öncesini de kuşatacak şekilde kullanmazsak umudumuzu da sadece bugün haberlerde izlersek eğer anlayacağımız kadar kısa olaylara kilitleyip de iki asır sonra Allah'ın dini galip olsun da zararı yok ben toprak altında olayım demezsek, Habbab hadisinden işte bu sonuç ortaya çıkıyor. Eğer bunu diyemezsek, dinimiz üzerinden lezzetli bir Müslümanlık yaşayamayız. Çünkü o zaman biz, Müslümanlığı, Allah'ın yardımını, zaferi, küfrün zilletini, İslam'ın izzetini, egoist bir mantıkla, bencil olarak, sadece kendimiz için düşünüyoruz demektir. Benim keyfim, benim ailem, benim malım, benim sağlığım üzerinden değerlendirme yapıyorum demektir. Halbuki, ümmet isem ben, ümmet isem, bu ümmetin, İstanbul'u fethettiği günü de vardı, İstanbul'da baskı gördüğü günü de olabilir. Ama peygamberim Roma'yı hedef olarak gösterdi. Burada tekrar Kabbab hadisine dönüyorum. Dedim ya şefaatine umudum olur, vesile olur diye ismini sık sık zikrediyoruz. Ama hadis de çok ağırlı. Geldi ne istedi ne cevap aldı. Aslında sadece bu kadarsa bu olay Bukhari'nin rivayet ettiği kadar ki başka rivayetlerde de ilavesi yok bunun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habbab'ın sorusuna cevap vermiyor bile Habbab'ın sorusunun dışında bir konuya taşıyor Habbab'ı gerçeklerle yüzleştiriyor Biz Müslüman olarak bugün Allah'ın dinini yaşamada Habbab'la aynıyız bu dinimizi yaşadığımız için arzu ettiğimiz ulaşma noktamız olan cennette khabbapla aynıyız. Örnek görmede peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açısından aynıyız. Üç aşağı beş yukarı işkencelerde de aynıyız. Demirle dağılamıyorlar şimdi de kurşunla deliyorlar. Gene vücutlar parça parça oluyor. Şu halde ben lütfetseydi de Allah şu Suriye'nin halini, Irak'ın halini, Türkiye'nin yaşadığı şu kar karışık ortamı, Orta Asya'da Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerimi, Kafkasya'daki mümin kardeşlerimi, Afrika'daki açlığı ve işkenceyi bir insan olarak sırtımda taşısaydım, ben de simgelenseydi bu olay. Bana müyesser etseydi Rabbim de, Kabe'de tesbih çekerken, zikir yaparken, peygamberimi görseydim. Önünde iki büklüm olup, diz çöksem, ayaklarına kapansam da, Ya Resulallah, Suriye'yi, Irak'ı, açtan ölen çocukları, Ege sahillerindeki müminlerin cesetlerini, şu orta Asya'daki mümin kardeşlerimizi, Kafkasya'da 200 senedir devam eden işkenceyi Allah'a et bize yardım etsin ya Rab. Allah bize rahmetiyle muamelede bulunsun bu kafirleri kahretsin ne olursun ya Resulallah hazır Kabe'nin dibindesin ibadet halindesin deseydim buyurun böyle bir sanaryo kuralım cevap belliydi ne acelem var ya ne acelem var diyecekti bana ve lakinnekum testaacilun siz çok acele ediyorsunuz. Çok acele ediyorsunuz da adamın sırtından kanlar akıyor ama. Habbab'ın sırtı kanlı. Takvim Allah'ın takvimi. Kabbab 30 yaşında o gün. Demirci ustası hem de. 30 yaşında. Ama Allah'ın dini Adem Aleyhisselam'ı yarattığı günden beri var. Ve o kavga Mekke'de o gün başlamadı. Şeytanın, iblisin Adem Aleyhisselam'a secde etmediği gün başladı. Habbab bunu kendisinin eziyet çektiği günle sınırlı anlamasın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu asırlar öncesine taşıdı, asırlar sonrasına götürdü. Habbab sağına bakıp, Eski kavimlerdeki azapları gördü, eziyetleri gördü, sonuna bakıp, ümmeti Muhammed'in geleceğini gördü, ve sonunda da, Rabbine o imanla gitti. Bugün sadece, sigorta primlerinin ödenip ödenmediği kadar bir kültürle, hayata bakan insanlar olarak biz, ciddi bir kısırlık altındayız. Fikir kısırlığı yaşıyoruz. Bireyselliği, zirveye taşıdık. İslam'ı nesillere aşılama görevi olanlar. Nesil yetiştirmek durumunda olanlar. Vakıfçısından bir imam hatip sesinde öğretmenlik yapana veya bir camide mihraba, mihrapta, kürsüde vaaz edene, minberde hutbe irad edene varıncaya kadar ümmeti Muhammed'e nesil yetiştirme görevinde olanlar bu hadisi şerifi önlerine koymalı, sadece tesbih çekerseniz, bizimle bu gruba katılırsanız, baban zekatını bizim vakfa verirse, şirin ve cici bir hayat geliyor diye vaatte bulunanlar, Peygamber aleyhisselamın Kabe'nin gölgesinde duvarına yaslanırken vaat edemediği şeyi, Müslümanlara vaat edenler, bir tür intihar etmektedirler bu intiharda kendileriyle beraber dini de boğma şeklinde bir intihardır bu suçtur ümmeti Muhammed kainat ümmeti olarak bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmet olarak ve insanlığın son kurtuluş limanı olan bir ümmet olarak bu kadar dar düşünenlerin elinde olmamalıdır Hayat kadar yük taşımaya hazır bir ümmetiz biz bu. Dünyanın ağırlığından daha fazla kaldırma gücümüz vardır bizim. Böyle olmasaydık Allah bu ümmeti en iyi ümmet ve insanlık için kurtarıcı bir ümmet olarak göndermezdi. Bu sebeple bugün belki de şu akıl karışıklığımızın, dedik ki en başta akıl karışıklığımız var ve bunu da üç nedene dayandırdık. Onları tekrar hatırlayalım. 100 küsur senedir korkunç denebilecek boyutta e, bir işkence çekiyor Ümmeti Muhammed toplu anlamda. İkincisi büyük bir global güç Ümmeti Muhammed'i köşeye sıkıştırmış, topluca saldırıyor. Ümmet o toplulukta değil, o topluluk çapında değil. 3. olarak da ilim adamlarımız, müfekkirlerimiz ee, Ümmeti Muhammed'in adına siyaset yapanlar, dava önderleri e, neyin öncelikli olduğu konusunda hala söz birliği yapabilmiş değillerdir ne yazık ki. Bu nedenlerden dolayı, bu nedenlerin sonucu olarak büyük bir akıl karışıklığı yaşıyoruz ne yazık ki. Aklımızı bir araya getirip e, şöyle bir toparlanalım diyemiyoruz. Saniye bir trafik kazasından sonra, İnsanlar arabadan inip de şöyle bir sağa sola bakarlar da ne oluyor ya kim çarptı bize ne bu filan diye. O, o pozisyonda benzer bir pozisyondayız. Şimdi bu düşüncemizi biz öncelikli olarak bakışımızı düzelterek düzeltmeye çalışmak zorundayız. Burada Kabbab radıyallahu anh'ın hadisi şerifinden yola çıkarak önce ümmeti Muhammed'i 1924'te halifelik yıkıldıktan sonra Cumhuriyet şartları altında yaşayan e, mecburen de işte e, ezanın Türkçe olduğu yıllardan bugünlere gelmiş bir olarak başlatamayız biz. Çok basit bir başlama tarzı olur bu. Ta Adem Aleyhisselam'a gideriz, Kabil ve Kabil olayından başlayacağız. Takvim orada başlıyor. O günden beri La ilahe illallah deniyor. Bu yeryüzünde isyan bayrağı bu adama secde etmem ben diyen iblisin kaldırdığı günden başladı ve son güne kadar devam edecek. Bizim nöbetimiz Ümmeti Muhammed'in bu asırdaki meşakkatlerine katlanma nöbetidir. Biz bu nöbeti Rabbim bize takdir buyurdu. Bu nöbetteyiz biz. Belki bizim çocuklarımız, bizden sonra gelenlerin, belki de beş nesil sonrası Allah'ın izniyle kainatın tamamında Ümmeti Muhammed'ten olma izziyle yaşayacak. Kurttan başkasından o da kurt da insana bir şey yapacağından değil, hani koyunlarıma saldırır belki diye korkacağından, hadisteki ifadeyi mecazi olarak kullanıyorum. O, o onurla, o şuurla yeryüzünde ümmeti Muhammed dolaşacak. Allah'ın vaadi haktır. Peygamberi de Allah'a güvenerek vaatte bulunmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda bir sıkıntı yok. Ama eğer biz hayatı bunu, artık anlamış olmamız lazım, vurguladığım noktayı, eğer biz hayatı, benden ibaret görüyorsak, yani ben, şu tarihte doğdum, e şu noktaya geldim, görünen köy kılavuz istemiyor, şu kadar kaldı gibi görünüyor, varsayım olarak diyorsak, yani ümmet ben demekse, ya da bizim aile, babam, kardeşlerim ben demekse, veya bizim ırkımız işte biz filancalar olarak biziz ümmet demekse o zaman konuşacak bir şey yok hayır ümmet ümmeti Muhammed Muhammedur Resulullah diyen herkes demekse şu tarihten son insana kadar herkes ümmeti Muhammed demekse insaf et herkes adına konuşulsun o zaman herkesin ortalaması bulunsun o zaman bugün bir sıkıntı çekiyoruz ama İngiliz kralının bilmem ne yürekli adam olduğu halde Sultan Selahattin'in ayağını öptüğü günü unuttu mu batı zannediyorsun İstanbul surlarının önünde Hristiyanlığın surların dibine gömüldüğünü batı unuttu mu zannediyoruz biz O İstanbul acısını hala iliklerine kadar hissetmiyorlar mı zannediyoruz? Ki kaç İstanbul kaybettiler öyle? Kaç İstanbul kaybettiler? Kaç kere ayağında ayakkabı olmayan mücahitlerin önünde deptebeli zırhlarıyla el ayak öptüler? Bunu unuttular mı? Pers kralı, Ribbi'nin önünde, bir çoban kılıklı adamın önünde rezil olduğunu unuttu mu? Rüstem unuttu mu? Niye biz ümmeti Muhammed gözüyle o tarihten ta gözün görmediği asırlardan gözün görmediği asırlara kadar bakıp bu büyük ufuk içerisinde bir nokta bile değil bu olaylar demeyelim de benden ibaret. Benim müdür olduğum günden ibaret diye tarih tutayım ki sıkıntımız hayatı kendimizden ibaret Müslümanlığı ve İslam'ı da bizim mahalledeki camiden ibaret zannetmemizde başlıyor. Hayat Adem Aleyhisselam'dan son çocuğuna kadar devam eden sürecin canlılığın adıdır. İslam da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah denen her yerin dininin adıdır. Bu anlayışı yakalayanlar için, bu asırda büyük olaylar var, ama büyük çıkmazlar yoktur Allah'ın izniyle. Büyük olaylar vardır, büyük çıkmazlar yoktur. Kördüğüm asla yoktur. Çünkü Allah hiçbir işini kördüğüm yapmaz. Büyük ipler, büyük yollar olur Allah'ta, asırlar sürer, ama çıkmaz sokak olmaz Allah için. Diye iman ediyoruz. Bu iman bizden önceki nesilleri rahatlattı. Kur'an kursuna gittiğinde de Habbab'a ilk iman dersi böyle verildi. O da Kur'an kursuna gitmişti. Kabe'nin dibinde ders almaya gitmişti. Duayı öğrenecekti. Dua diye ona bu öğretildi. Bugün de biz Kur'an diye bu şuuru almamız lazım. Peygamber aleyhisselam diye bu şuuru almamız lazım. Ondan sonrası Rabbimin rahmetiyle her yeri kuşatacaktır biiznillah. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbin alemin.